Merhaba arkadaşlar, Tarih Felsefesi 2 dersinizin ünite özetleriyle karşınızdayım. Bu dersin öncelikli amacı, aydınlanma döneminden başlayarak günümüze kadar tarih felsefesinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğini aslında ışık tutmak. Bu amaçla tarih felsefesine katkıda bulunmuş olan önemli isimlere, ...ve yaklaşımlara ait düşünceler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Aydınlanma döneminden günümüze tarih felsefesi disiplininin içinden geçtiği süreç... ...bu sürece damga vurmuş başlıca düşünürler ve onların düşünce tarihine kazandırdığı... ...anahtar kavramlarla açık ve anlaşılır bir biçimde ele alacağız. Peki tarih felsefesinin kitabını, tarih felsefesi 2 kitabını bitirdiğinizde ne tür beceriler kazanacaksınız? Bir kere bu kitabı bitirdiğinizde tarih felsefesi yaklaşımlarının tarihe ilişkin olarak geliştirdikleri felsefi düşüncenin temel kavramlarının nasıl ortaya çıktığını kolayca fark edebileceksiniz ve ee, bu konuda analitik düşünme becerisi kazanacaksınız diyebiliriz. İkinci olarak tarih felsefesi yapan düşünürlerin günümüzdeki pek çok felsefi soruna e, değinen e, ve ışık tutmaya çalışan düşünürler olduğunu fark edebileceksiniz e, diyebiliriz arkadaşlar. E, dolayısıyla e, aslında... E, tarih felsefesi iki e, felsefi düşüncenin gelişim sistematiğini takip etmek açısından da oldukça önemli bir yer tutuyor. E, aydınlanma döneminde arkadaşlar, aydınlanma filozoflarının tarih anlayışı aslında bir e, güçlü bir akıl anlayışıyla ilişkili bir şekilde ele alınmıştır. Yani tarih anlayışı her şeyi belirleyen bir akıl anlayışıyla ilişkili olarak düşünülmüştür. Aydınlanma filozoflarının temel bakış açısı tarihe evrenselci ve ilerlemecidir. Yani aslında bu bildiğimiz evrensel ve ilerlemeci tarih anlayışının temel ne diyelim aktörleri aydınlanma filozoflarıdır. Özellikle de Kant ve Herder. Arkadaşlar Kant ve Herder gibi aydınlanma filozofları tarihi bir şekilde onları yönet, tarihi yöneten bir yasa bulunup bulunmadığı sorusuna olumlu yaklaşarak yani tarihi yöneten bir takım yasaların olduğu fikrine olumlu yaklaşarak bu yöneten yasaların da esas olarak akıl tarafından belirlendiği fikrini çok güçlü bir şekilde savunmuşlardır. Yani her derve Kant tarihin ilerlemeci bir şekilde bir e, akıl yoluyla e, ilerlediği fikrini e, çok güçlü bir şekilde savunmuşlardır. Herder'e göre arkadaşlar tarihin ve doğanın ereğini hümanite oluşturur. Yani tarih aslında humaniteye yönelmiş ilerleyen bir süreçtir ve daima gelişmeye e, eğilimlidir. Herder tarihe hümanite kavramı bağlamında bakar. Yani her derece göre bu bu açıdan baktığımız zaman tarihin her evresinde görülecek e, değişmez ilke hümanitedir. Yani hümanite kendisini gerçekleştirmek için bir şekilde tarihe e, tarihin motoru olarak e, e, ne diyelim işlev görür. E, bu açıdan baktığınızda her derde hümanite kavramı çok kritiktir. Aydınlanma felsefesinin ilerleme iddiası hakkında e, neler söyleyebiliriz? Bir kere aydınlanma dediğiniz fikir öncelikle bir dogmatik düşünce karşıtlığıdır. Ve akılcılığın rehber alındığı bir anlayış olarak da düşünülebilir arkadaşlar. E, aydınlanma felsefesinin e, en değer verdiği ya da düşünce tarihinde... E, en kıymetli bulduğu iki öğe akıl ve bilimdir. Yani aydınlanma zaten dediğinizde iki tane kavram aklınıza gelmeli. Bir akıl, iki bilim. Dolayısıyla aydınlanma düşünce tarihinde aklın gelişiminin insanlığın tarihte ilerlemesiyle sonuçlanacağını düşünmüştür. Bu bakımdan aydınlanma felsefesi arkadaşlar 17. yüzyıldaki e, Newton'la başlayan o Newton'un işte e, dünyayı açıklama biçimiyle birlikte e, Newton fiziğinin e, bu Newton fiziğinin başarılarından etkilenmiştir ve bu başarıyı aslında aydınlanma filozofları sosyal bilimlere de transfer etmeye çalışmıştır yani matematiksel doğadaki ilişkileri nasıl Newton matematiksel kesinlikle e, anlayabileceğimizi açıklayabileceğimizi e, açıklamak daha önemli bir kavram burada açıklayabileceğimizi iddia etmişse benzer bir şekilde insan eylemlerinde e, sosyal eylemlerinde felsefi düşünüşünde bazı yasa benzeri e, matematiksel ilkelerle açıklanabileceği fikri e, aslında aydınlanmanın Güçlü fikirlerinden birisidir. Ne diyordu Newton? Diyordu ki evrenin kitabı matematiğin diliyle yazılmıştır. Bu şu demek eğer uygun yöntemlerle e, giderseniz e, her şeyi bir matematik kesinlikle doğadaki ilişkileri, doğadaki e, fiziksel olayları matematiksel kesinlikle e, anlayabilirsiniz. Çünkü bir şekilde evrenin kitabının böyle bir, e, yasa benzeri kuralla işlediğini söylüyor. Bunun işte sosyal bilimlere, felsefeye tercüme edilmiş halini de aydınlanmanın e, bazı işte Herder gibi, Kant gibi filozoflarının bunu becermeye çalıştığını söylemek mümkün. E, tabii doğa yasaları e, doğa ilişkilerinde bir nedensellik ilişkisinin aranması o nedensellik ilişkilerinin bulunmaya çalışılması bazı aydınlanma filozoflarını insan eylemlerinde de benzer bir nedensellik ilişkisi arayışına itiyor. Ve aydınlanma döneminde tarih anlayışını belirleyen temel parametre akıl ve tarih ve tarih yazımı da bu akıl anlayışı çerçevesinde ele alınarak tarihe Aklın bir gelişiminin bir görünüşü olarak işlevi yüklenmiştir. Yani akla uygun her şey ilerleme e, demektir. Akıl dışı her şeyde, akıl dışı akılla ulaşılmayan her şeyde tarih öncesi bir şeydir. Aydınlanmaya göre. Mesela işte Fransız ansiklopediciler var biliyorsunuz. Voltaire e, ilerleme ideasını savunuyor. Konderst e, tarihi Tiranlık, kölelik ve dinsel bağnazlıktan kurtulmanın tarihi olarak, evrimsel olarak hep böyle ileriye dönük giden bir şey olarak ele almıştır. Turgo ise insanın yetkinleşebileceğini, ilerleyebileceğini düşünerek akıl, tarihte ilerlemeyi sağlayan temel güçtür demiştir arkadaşlar. Dolayısıyla aydınlanma düşüncesi tarihi ilerlemenin, Üstelik de aklın ilerlemesinin tarihi olarak ele almıştır, tüm tarihi. E, bu açıdan baktığınızda Kant, Kant'a göre insan eylemleri amaçlı eylemlerdir ve insanın özgür istencinin belirlenmesine dayanır. İnsanın böyle özgürce, özgür istence dayalı eylemlerinin sahnesi de tarihtir, Kant'a göre. Amaçlılık ve özgürlük. Tarihte genel bir doğa yasası olabileceğine ilişkin inancı ortadan kaldırır. Ve tarihin rastlantıya dayalı bir gidişi olduğu izlenimi yaratabilir. Ama tarihe böyle bir bakış, yararlı bir bakış değildir Kant'a göre. Çünkü tarihte genel bir yasalılık, evrensel prensipler, hani Newton şeyini de, e, de düşünürseniz, Evrensel bir plan olduğunu düşünmek için yeterince neden vardır. O nedensellik ilişkisini düşünürseniz. Yani tarih rastlantıyla değil belli bir sistematik içinde ilerler diyor Kant. In. Ve Kant bu yüzden tarihte genel bir doğa planı olup olmadığının bilinmesinin herhangi bir bakışla olanaksız olduğunu düşünse de tarihe yine de böyle bir doğa planına göre işliyormuş gibi bakmanın gerekliliğinden söz eder. Yani Kant'a göre bir tarih felsefesinin olanaklı olabilmesi için tarihte o tarihi devindiren bir yönetici bir prensip bulmak gerekir diyor Kant. Yani böyle bir ilkenin olmadığı durumlarda tarih kör bir rastlantısının rastlantının, ee, kucağına düşecektir. Öyle bir süreç yoktur. Tarih daha ereksel, daha ee, nereye gittiği belli olan bir süreçtir. Yani rastlantı Değil, belli bir sistematik içinde tarih ilerler, e, Kant'a göre Her Herder benzer bir anlayışa sahip. E, Herder, Kant'ın yaptığı gibi tarihi dışarıdan bir ölçütle değerlendirmeyip, kendi içinden değerlendirmeye çalışan bir aydınlanma düşünü, düşünürü ve tarihte ilerlemenin ölçütünü hümanite kavramıyla açıklar. Ve hümanite e, kavramı çok önemlidir. Herder tarih Herder'e göre iç içe geçmiş aşamalardan oluşur ve bu aşamalar birbirine bağlıdır aslında ve her biri kendinden sonraki çağı doğal olarak kendi içinden çıkarır Herder'e göre. Hümanite insanlığın e, nihai amacıdır ve insana yabancı olan bir amaç değil insanlığa içkin olan insanlıkta zaten var olan bir amaçtır. İnsanın doğasında böyle bir amaç vardır. Humaniteye yakınlık, yatkınlık. Dolayısıyla tarihin e, ilerleme ya da devinim ilkesi yine tarihin kendisinde gizlidir. O da işte humanite kavramıdır. E, dolayısıyla tarihe, tarihin kendisinin dışında olan mutlak bir ölçütle değil, yine tarihin içinde olduğu tarihsel bir humanite gibi tarihsel bir ölçütle bakmak gerekir. Arkadaşlar Alman idealizminin 19. yüzyıldaki en önemli temsilcisi sayılabilecek Hegel gerçekten çok önemli katkılarda bulunmuştur tarih felsefesine. Hegel'e göre tarihin ilerlemesi aklın aslında tarihte kendi bilincine doğru gelişmesidir. Tıpkı bir standart bir Alman idealist, idealisti gibi konuşuyor Hegel. Bu yüzden akıl aslında tarihi belirleyen temel ilkedir. Tarihte olup biten her şey akla uygun olup, uygun olup biter. Yani hep akla uygun bir şekilde gerçekleşir. Hegel'in genel olarak felsefesini, özel olarak da tarih felsefesini belirleyen temel ilke, diyalektik ilkesidir arkadaşlar. Ve bu diyalektik ilkesini biz çelişki ilkesi ve çelişkinin aşılması gerekliliği üzerine kurulu olan ...bir ilke olarak düşünebiliriz. Yani çelişki ve çelişkinin aşılması e, ilkesi. Buna diyalektik diyoruz. Hegel'e göre tarihte her çelişki aşılmalıdır. Tarihin ileriye doğru olan devinimi ancak bu çelişkinin aşılması süreciyle, e, bu sürecin kendisiyle mümkün olabilir. Diyalektik mantığı da üçlü adımlar halinde ilerler. Tıpkı diğer Alman idealistler gibi düşünüyor bakın. Tez, antitez ve sentez. Bu üçünün aşamalı olarak gelişimi aslında tarihi ilerleten temel mekanizmadır. Bu bunların arasındaki mesela tez ve tezin karşısında olan bir çelişki içinde ortaya çıkan antitez ve o ikisinin birleşiminden doğan ve onlardan daha fazla olan sentez. Hegel felsefe tarihinde mutlak idealizmin düşünürü olarak bilinir. Ve Fichte gibi, Schelling gibi Hegel de aslında bir sistem filozofudur. Bir takım sistematik felsefi çıkarımlarda bulunmuştur. Bütün felsefe sistemi Hegel'in diyalektik mantık temelinde kurulmuştur. Ve Hegel, Hegel'in Genel olarak felsefesini, özel olarak da tarih felsefesini belirleyen temel ilkenin çelişki ve çelişkinin aşılması ilkesi olduğunu zaten söylemiştim. Diyalektik mantığının işte tez, antitez ve e, sentez şeklinde ilerlediğini söylemiştim. Tez ve antitez aslında karşı argümanlar, savlar olarak ortaya çıkarlar ve bir çelişkiye neden olurlar, antitezler. Evet. Hegel'e göre her çelişkinin akıl tarafından aşılması gerektiği ilkesinden dolayı tez ve antitezin daha yüksek bir e, durum olan sentez içinde birleştirilmesi gerekir. Ve sentez tez ve antitezi kendi bünyesinde kapsar ama onların toplamından daha yüksektir, daha yüksek bir şeydir ve hem tezi hem de antitezi aşacak şekilde gelişir sentez. Ve gelişmenin motoru da aslında bu e, tez, antitez ve sentez arasındaki e, diyalektik ilişkidir arkadaşlar. E, Hegel'in düşüncesinde arkadaşlar doğa felsefesi e, doğal varlığın ilkelerini konu edinirken, tin felsefesi tarihsel varlığın ilkelerini, kültürel bir varlık olarak insanı, insanın eylemlerini Konu edinir. Hegel'in sisteminde her kavram kendi karşısını içinde barındırır arkadaşlar ve bu kavrama yüz bu yüzden yani her kavram kendinde bir bir kendilik içeren her kavram aslında kendi olmayan bir şey haline de gelir. Yani kendine yabancı olan bu durumun da aşılması gerekir diyor. Ve daha yüksek bir aşama olan sentez aşamasına doğru diyalektik bir ilerleme sağlanır diyor. Dolayısıyla tarihsel devinimi diyalektikle açıkladığını görüyoruz Hegel'in. Hegel üç tür tarih yazımından söz eder arkadaşlar. Birincisi kaynaktan tarih yazımı ki burada bu tarih yazımının yazarının anlattığı olayların yazarı Anlattığı olayların tiniyle aynı tin içinde yer aldığı tarih yazımıdır arkadaşlar. Kaynaktan yani bizzat yaşayan, tecrübe eden kişinin o tarihi aktarması demek aslında bu. Refleksiyonlu tarih yazımı, burada yazar anlattığı olayların tini içinde olmadığından refleksiyona gerek duyar. Yani bir tür onun üzerine düşünümsellik içerisine girer. Üçüncü tarih yazımı biçimi ise felsefi tarih ya da tarih felsefesi yazımı. Bu esas olarak genel bir dünya tarihidir. Bu tarih yazımı tarihe genel olandan hareketle bakar. Bu tür tarihte tarih a e priori olarak kurulur. Önsel olarak arkadaşlar. Hegel'in e, özgün olduğu yerlerden bir tanesi de arkadaşlar e, her dönemin her çağın kendi ruhu, kendi tini olduğu iddiasıdır. Yani her zamanın bir ruhu vardır. Hegel buna zeitgeist der arkadaşlar. Yani her çağa karşılık gelen bir genel ilke ve kavram vardır. Mesela endüstri döneminin, endüstri çağının e, kavramı rasyonelite akılsa e, atıyorum şimdik. Postmodern dönemin, postmodern çağın... E, Genel ilkesi belirsizliktir. Tümüyle hani örnek olsun diye söylüyorum. Hegel'e göre tarih aklın belli aşamalarından, uğraklarından geçerek zorunlu olarak gelişir. Ve bu gelişmede tinin kendisini gerçekleştirmesidir aslında. Ve Hegel'e göre arkadaşlar tinsel varlık olarak insan doğası gereği kendi üzerine düşünen, refleksiyonlu bir varlıktır. Ee, ve tin kendi kendisinin sonucudur arkadaşlar. İnsan hayvandan farklı olarak olması gerektiği şeyi yani kendisi olmalıdır. Hegel'e göre tin kendi kendisini bilerek kendisi olabilir ancak. Hegel'e göre doğada yeni bir şey yoktur arkadaşlar. Ve döngüsellik ve kendini tekrar etme vardır. Ama tarihte hiçbir şey kendisini tekrar etmez. Yani daha insan ilişkileri açısından bakarsanız tarihe. Ve her şey yeni bir biçim kazanmış olarak ortaya çıkar. Doğada bir ilerleme yokken tarihte bir ilerleme vardır. Yani insan, insanlık tarihinde sosyal, beşeri hayattan bahsediyor. Doğada ilerleme yoktur ama beşeri hayatta ilerleme vardır. Hegel'i de böylelikle arkadaşlar tarih felsefesini kavramaya çalıştık. Tarih Felsefesi 2 kitabınızın dördüncü ünitesi olan Marx'ın Tarih Tasarımı ve Marxist Tarih Kuramı adlı üniteyle ünite özetiyle karşınızdayım. Marx Tarih anlayışını hem Hegel'in diyalektik felsefesinden etkilenerek oluşturmuş hem de onun idealizmini eleştirerek daha materyalist bir e, tarih anlayışı inşa etmiştir arkadaşlar. İnsanın tarihin e, daha doğrusu insanlık tarihinin ve insanın tarihinin maddi koşulların bir ürünü olduğunu e, iddia etmiştir e, Marx ve marksistler. Tarihin bütün dönemlerinde ortaya çıkan toplum biçimleri maddi üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin tarzına göre belirlenir marksist tarih anlayışına göre. Ve aslında Maks'a göre arkadaşlar tarih zorunlu olarak ardarda gelen belli dönemlerden geçer. Köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve sosyalist toplum biçimi işte bu e, maddi üretim güçlerini ve üretim ilişkilerinin tarzına göre e, zorunlu olarak e, geçilen e, toplum biçimleridir. E, Tabi bu sosyalist topluma sınıfsız toplum da e, daha sonrasından eşlik edecektir. Marx'ın öngörüsüne göre arkadaşlar. Marx'a göre İnsan üretim eylemiyle belirlenen aslında praksis üzerinden yani doğayı dönüştüren, eylemiyle dönüştüren bir insandır. İnsanın doğasını belirleyen şey onun doğayı dönüştüren emeği ve üretim eylemidir. Yani praksisidir. İnsan bir kez arkadaşlar üretim eyleminde bulununca toplumsal ilişkiler başlar, ve Marx'a göre e, insanların e, ya da tarihi belirleyen şey keyfi bir takım ve doğmalar değil maddi bir takım koşullardır. Yani tarihi yapan şey aslında e, tarihteki o maddi güçlerin maddi güçler arasındaki ilişkilerdir. İnsanın ne olduğu insanın üretiminin maddi koşullarına dayanır. Yani insan maddi koşulların bir ürünüdür ve her tarih yazımı hep bu doğal temellerden ve bu bahsettiğimiz maddi koşulların temellerinin tarihi akışı içinde insan eyleminin tarih, tarihin insan eylemiyle değiştiği fikrinden yola çıkmalıdır. Yani Marx'a göre arkadaşlar insan maddi koşulların ürünüdür tarih de bu maddi koşullar arasındaki İlişkiselliğin bir ürünüdür. <gülüyor> yani insanın özü de aslında onun pratik etkinliğinden gelir. Ee, özünü onun pratik etkinliği olarak e, düşünebilirsiniz. Ee, tarihin bütün dönemlerinde ortaya çıkan toplum biçimleri maddi üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin tarzına göre belirlenir. Ee, Marx'ın materyalist tarih anlayışına göre arkadaşlar. Tabii söyledim ama tekrar etmekte fayda var. Marx kendi felsefesini Hegel felsefesi eleştirisi üzerinden kurar. Marx kendi felsefesini Hegel'in felsefesinde olduğu gibi idealardan, soyut kavramlardan, akıldan hareketle değil, insanın maddi üretim etkinliğinden hareketle kurar. Tarih felsefesini. Tarihte insani olguları belirleyen şey, Akıl, din, siyaset, ideoloji değil. Tersine din, akıl, siyaset, ideoloji gibi üst yapı kavramlarını belirleyen şey belli bir tarih dönemindeki toplumsal ilişkilerdir. Yani maddi ilişkilerdir. Marx, Hegel'in diyalektik ilkesini aslında idealist bir çerçeveden çıkarıp daha somut, materyalist bir çerçeveye dönüştürmüştür diyebiliriz. Tarihi belirleyen olguların İnsanın maddi üretim etkinliği ve üretim ilişkileri olmasından hareketle kendi tarih tasarımını da Marx tarihsel materyalizm olarak adlandırır arkadaşlar. Çünkü maddi üretim ve etkinliği ve üretim ilişkilerinin e egemenliği eğer tarihi devindiren şeyse o zaman tarihe bakışı Marx'ın oldukça materyalist ve tarihsel materyalist bir pozisyon diyebiliriz. Marx'ın Engels'le birlikte yazdığı e, Komünist Manif Manifesto e, kitabı arkadaşlar. E, Tarihi e, gerçekten belli aş zorunlu aşamalardan geçen bir e, ilerleyen bir süreç olarak ele alır. E, yani tarih zorunlu olarak ard arda gelen belirli dönemlerden geçer. Biraz önce söylemiştim. Tekrar etmeye fa e, gerek yok. İşte kölelikten sınıfsız topluma doğru bir zorunlu hareketin olduğunu söyler tarihin. E, tabii Marx'la bitmiyor. Ta, Marxist Tarih Kuramı'nın başka ön, öncülleri ve başka e, aktörleri de var. Gramsci, Lukács e, ve Ernest Loh. Bu, bu üçüne biraz bakalım mesela e, arkadaşlar. E, Gramsci mesela belli tarih dönemlerindeki toplumsal yapıyı ekonomi yasalarının belirlediğini ileri sürmüştür. Marx'a çok yakın bir yorum. Tarihi olanaklı kılan şey aslında insanın emeğidir, çalışmasıdır. Ve insanın emeği tarihin kökeninde olan temel eylemdir. Bu anlamda tarih dediğiniz şey maddi koşulların bir sonucudur, ürünüdür. Ve Gramsci'ye göre her tarihsel yorum bugünü yapan insanın geçmişi yorumlamasıdır. Bu yüzden de her tarih aslında bugünün tarihidir. Gramsci'ye göre arkadaşlar. Lukács ne diyor? Lukács... Ee, dil teyici, yorumsamacı ve yeni kantçı anlayışları burjuva tarih yaklaşımları ya da kuramları olarak e, tanımlıyor ve eleştiriyor. Ee, Lukas'a göre tarih, tekil ve özel olayları ele alarak e, yapılırsa bu burjuva tarih kuramı olur. E, ama esas olarak tarihe Böyle tekil olgular yığınını tarihi tekil olgular yığını ayırarak değil, onu bütünleştirerek ele almak gerekir Lukas'a göre. Ve aslında Lukas kapitalizme karşı çıkmak adına bu tür burjuva tarih okumalarına da karşı çıkılması gerektiğini düşünür. Yani tarihi tekil özgür bir şey olarak ele alan burjuva tarih kuramlarına. Dolayısıyla tarihsel olayları sürekli bir değişim süreci içinde kavrayacak kuramlara gerek vardır Lukaş'a göre. Çünkü tarihte bir gelişim vardır ve bu gelişimi, bu gelişim çizgisini ancak diyalektik bir şekilde bakabilirsek, yani tarihte e, diyalektik, tarihe diyalektik bir şekilde bakabilirsek onun bütünlüğünü kavrayabiliriz diyor e, Lukaş. Ernst Bloch'a göre de arkadaşlar tarih henüz gerçekleşmemiş olana doğru gitmektedir. Bu yüzden de geleceğe ilişkin ütopik fantaziler kurulmamalıdır. Bu biraz bildiğimiz Ortodoks yani ana akım Marksist tarih anlayışından biraz farklı bir şey. Çünkü o ütopik yani geleceğe yönelik bir çıkarımda bulunmanın aslında bir fantezi olacağını söylüyor. Yani tarih belli bir ereğe, belli bir amaca gidiyor olabileceği gibi hiçbir yere gitmiyor da olabilir diyor. Bilo. Biraz farklı bir yorum gerçekten Marksizm içinde. Tarihin kökeninde evet insan emeği vardır. Çünkü tarihin ortaya çıkışı insanın çalışmasıyla olanaklı olmuştur. Tarih bu yönüyle bir üretme sürecidir. İnsan da bu sürecin e, asli öznesidir. İnsan üretilmiş olan tarihin taşıyıcı öznesidir. Ve tarih insan emeğine dayalı maddi koşulların bir sürecidir diyor Bloch. Ee, aslında Bloch'u diğer Marksist, standart Marksist yaklaşımdan ayıran temel nokta hani Marks'ın o e, sosyalizme ya da gelecekte işte devrimlerin olacağı fikrine e, uzak bir şekilde tarihin henüz gerçekleşmemiş olana doğru gidişinden dolayı tarihin sonunu konuşamayacağımız iddiası onu diğer Marksistlerden ayırıyor. Yani bir devrimle gelecekte şöyle bir şey olacak gibi bir iddianın aslında çok da e, fantastik olacağını söylüyor Ernest Bloch. Arkadaşlar, Marx'ın tarih tasarımı ve Marxist tarih kuramını e, böylece özetlemiş olduk. Tarih Felsefesi 2 kitabınızın Beşinci ünitesi olan Pozitivist Tarih Kuramı başlıklı üniteyle karşınızdayım. Pozitivizm ya da olguculuk olarak bilinen düşünce akımı ya da felsefi akım arkadaşlar, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu akımın temsilcileri bilimlerin yalnızca olgular arasındaki yasa benzeri ilişkileri ve bağıntıları keşfetmeleri gerektiğini ileri sürmüştür. Bilim ve aklın gelişmesiyle insanlığın da ilerleyeceği inancı pozitivist düşüncenin temel karakteristiğidir arkadaşlar. Bu bağlamda tarihi her zaman ilerleyen teleolojik bir süreç olarak ele almışlardır pozitivistler. Ve pozitivizm için bilim ve akıl en merkezi öğelerdir arkadaşlar. Ve pozitivizmin kurucu figürlerinden Comte tarihin olguları keşfetmesi gerektiğini ama bu olgular arasındaki nedensel ilişkileri yasalarla açıklayacak olan bir toplum fiziğinin yani sosyolojinin de kurulması gerektiğini söylemiştir. Sosyoloji sosyal fizik diyor zaten bakın hani doğa bilimleriyle sosyal bilimleri neredeyse örtüştüren bir. Analitik bir kavram bu diyebiliriz. Pozitivist anlayışın tarih görüşüne baktığımız zaman arkadaşlar bu görüş tarihsel varlık alanında olgular arasındaki nedensel ve karşılıklı yasa bağlantılarının varsayımlarını anlamaya çalışır. Bu da tarih sürecinde tarihsel ilerlemeyi belirleyen belli yasalar olduğunu e, iddia eder arkadaşlar. Pozitivist tarih görüşü hem tarih sürecini yasalara bağlı ve ilerleyen bir süreç olarak tasarlamıştır hem de tarih yazımının bilimsel olmasının yolunun olguları belirlemek ve bu olgular arası yasa benzeri nedensel ilişkileri keşf keşfetmekten geçtiğini ileri sürer. Aslında böyle hem tarihsel varlık alanına ilişkin bir tasarım geliştirmiştir pozitivistler hem de bu tasarım temelinde bilimsel bir tarih yazımı için gerekli olan koşulları belirlemişlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi Comt tarihin aslında olgusal gerçeklikleri keşfetmesi gerektiğini ve bu olgular arasındaki nedensel ilişkileri formüle etmesi gerektiğini, yasa benzeri ilişkileri anlaması gerektiğini e, iddia eder. Sosyoloji toplum aşamalarının bağlı olduğu yasaları keşfetmelidir. Yani sosyolojiye incelemesi için gerek duyduğu olguları sağlayacak olan bilimse tarihtir. Comte'a göre. Comte tarihin zorunlu aşamalardan geçerek ilerlediğini ve bu ilerlemenin itici gücünün de akıl olduğunu iddia eder arkadaşlar. Tıpkı hani standart bir aydınlanma e, düşünürü gibi. İnsan aklı zorunlu olarak üç aşamadan geçmiştir ve bu sıralıdır. Pozitif bilimlerin tarihi de bunu kanıtlar diyor Comte. Buna üç hal yasası da diyoruz arkadaşlar. Buna göre toplumlar e, teolojik aşama, metafizik aşama... Ve pozitif aşamadan geçmişlerdir ve genel olarak insan haklı ve bütün tarihin geçirdiği e, aşamalar e, her toplumda benzer bir seyir izlemiştir diyebiliriz kont e, açısından arkadaşlar. John Stuart Mill ise arkadaşlar toplum aşamaları arasında zorunlu karşılıklı ilişkiler olduğunu ileri süren bir figür. Bu zorunluluğu belirleyen şeyinse insan biyoloji ve, biyolojisi ve psikolojisine dayanan yasalar olduğunu iddia eder. Mill, tarih için ters dedüktif e, yöntemi önermiştir. Yani çünkü bu aslında bir, bir tür e, bir yöntem önerisidir tarihi incelemek için de. Çünkü tarihte nedenler karşımızda hazır ve Gözlenebilen, gözlenebilen olgular olarak durmazlar. Tarihte nedenlerden etkilere doğru değil, etkilerden nedenlere doğru, yani sonuç, nedenlerden sonuçlara doğru değil, sonuçlardan nedenlere doğru gitmek gerekir diyor. John Stuart Mill arkadaşlar. Bir de daha yeni pozitivistlere, neo pozitivistlerin tarih anlayışına bir bakalım. Onlar biraz daha farklılaşıyor. Yani biraz hani tümüyle farklı oldukları söylenemez ama bazı açılardan daha farklı iddiaları var. Neo pozitivizm ya da mantıkçı deneyicilik adıyla bilinen düşünce akımı doğa bilimlerinin yöntemini kullanma iddiasındadır ve bilimsel ölme, olmanın ölçütünün aslında doğa bilimleri yöntemlerini kullanmaktan geçtiğini söylerler ve bunlara bu yaklaşıma da birleştirilmiş bilim ideali derler doğa bilimleriyle sosyal bilimleri birleştirme ideali e, bu görüşün önde gelen düşünürlerinden hem pele göre arkadaşlar tarihte de doğada olduğu gibi yasalar vardır insan ilişkilerinde de Bu yüzden tarih biliminde de açıklamalarda yasalar kullanılmalıdır ve bu yasalar e, daha örtük genel yasalardır çok açıkça daha e, e, Takip edilemese de örtük genel yasaları vardır tarihin. Karl Popper ise arkadaşlar tarihin yasa koyan kuramsal bir bilim olmadığını söyler. Biraz farklılaşıyor. Bu anlamda Hegel ve Marx'ın yaptığı gibi evrensel bir dünya tarihi olanaksızdır diyor Karl Popper. Tarihte tekil olgular vardır ve o olguları kendi biricikliği içerisinde anlamak gerekir. Tarihsel olguların nedenleri vardır Popper'a göre ve bu yasalarla bu olgulara hakkında açıklamalar ortaya konabilir Karl Popper'a göre. Arkadaşlar pozitivist tarih kuramının ve neopozitivist tarih kuramının görüşleri özetle böyle. İdealizm sonrası tarih eleştirileri yani Alman idealizminin özellikle de Hegel'in tarih felsefesine ciddi eleştiriler yöneltmiştir arkadaşlar. Ve bu eleştirilerin tek eleştirdiği anlayış idealist tarihçiler değil aynı zamanda Marksist pozitivist tarihçilerdir. Örneğin Kierkegaard... Schopenhauer ve Nietzsche bu eleştirileri yönelten temel aktörlerdir. Kierkegaard'a baktığımız zaman arkadaşlar esas olarak Hegelci ve Marksist tarih felsefesinin tarihsellik anlayışına mutlak ve nesnel bir aradıkları için karşı çıkar. Yani tarihte böyle bir nesnellik ve mutlak bir anlam tarihin böyle bir ee, e ereksel bir e olgusal bir e eğiliminin olduğu fikrine karşı çıkar. Tarsel olgular nesnel olgular değildir. özel olgulardır Kierkegaard'a göre arkadaşlar ve e ilerleme anlayışına da karşı çıkar Kierkegaard. Onların detaylarına birazdan gireceğim e ama şimdi özetle söylemiş olalım. Chopin göre ise arkadaşlar felsefe değişmez olanın peşindeyken Tarihte her şey değişir aslında. Bu yüzden de tarih ve felsefe birbiriyle bağlaşabilen şeyler değildir. E, tarihin felsefesi olanaksızdır mesela. Nietzsche'ye göre tarihte bulunabilecek tek öz güç istencidir. E, çünkü güç istenci yaşama istenciyle ile aynıdır. E, tüm tarihsel sürece yön veren şey bu işte İngilizcesi will to power dedikleri güç istencidir diyebiliriz. Arkadaşlar Kierkegaard'a baktığımız zaman e, çok güçlü bir şekilde Marksist ve Hegelci yaklaşımları eleştirdiğini görüyoruz. Tarihin belli bir noktasında yaşayanlar için tarihin bütününde tarihi tümel olarak kavramak imkansızdır Kierkegaard'a göre arkadaşlar. E, çünkü tarihsel olma olmuş bitmiş olanlar için yalnızca geçmiş için söz konusudur. Böyle bir felsefe anlayışı, tarihsel olmayanı tarihselleştiren çelişkili bir tarih anlayışıdır. Ki Erkigar'da göre arkadaşlar. Ayrıca tarihte nesnel ve mutlak bir anlam aramak, tarihin böyle bir nesnellik içerdiğini, mutlak bir anlam içerdiğini düşünmekte Ki Erkigar'da göre oldukça saçmadır. Arkadaşlar, tarihte bir ilerlemeden söz edilemez. Bakın aydınlanma düşüncesine de Ciddi bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz çünkü ilerleme fikrine karşı. Çünkü tarihteki her bir dönem Kierkegaard'a göre yeniden başla. Ve hiçbir tarihsel dönem bir önceki dönemden bir şey öğrenemez. Yani daha kendini özgü bir özgül bir durumu vardır e, tarihin. Geçmiş olup bittiği için de değiştirilemez ama zorunlu değildir. Geçmişin zorunlu olduğunu söylemek, geleceğe de zorunluluk yüklemek demektir. Oysa bu insan varoluşunun geleceğini bu yaklaşım insan varoluşunun geleceğini ipotek altına alır. Hani öyle geçmişte şu sırayla buraya geldik, şu aşamalardan geçtik ve şuraya gidiyoruz gibi anlayışların aslında insan varoluşunun geleceğini ipotek altına almaya eğilimli olduğunu söyler. Tarihçi filozofların geçmişin değiştirilemezdiğinden hareketle onun zorunlu olduğunu düşünmeleri hatadır diyor Kierkegaard arkadaşlar. Gelelim Schopenhauer'a. Schopenhauer'da arkadaşlar hem tarih felsefesini hem de tarih bilimini eleştirmiştir. Ona göre felsefe teorik bir etkinliktir ve tümel olanı konu edinir. Oysa tarih tümel olanla değil özel ve bireysel olanla ilgilenir felsefe biraz önce söyledim değişmez olanı takip ederken tarih e, değişen şeylerin e, üzerine bir refleksiyon bu anlamda tarih felsefesi olanaksızdır diyor şopen göre her insan aslında her çağ ve her toplum bir ve aynı istemenin nesnelleşmesinden başka bir şey değildir şopen göre ve tarih öyle birbirini takip eden bir zincirle değil rastlantısal bir form içinde bulunur. Yani bir devamlılık ilişkisi değil, kopukluk, rastlantısallık daha ön plandadır tarihte. Ve tarihte rastlantıya dayalı oluşlar olduğu için tarihte bir nesnellikten de söz edilemez Chopin'a göre. Böylece tarihin felsefesi ve bilimi de neredeyse oradan bir tümel yasa çıkaramayacaksanız tarihin felsefesi ve bilimini yapmak da mümkün değildir diyor. Çünkü tarih, tarihin tikeli bilmesi e, hiçbir yerde evrensel yasa aracılığıyla gerçekleşmez. Yani tarih konusunda evrensel yasalar bulmaya çalışmak nafile bir çabadır diyor. Tarih tekil olanla ilgilenir. Bu, bu anlamda bilim bile değildir diyor e, Chopin'a arkadaşlar. Bakalım Nietzsche'ye. Nietzsche arkadaşlar çok özgün bir figür tabi biliyorsunuz. E, İdari tarihçi felsefeyi de eleştiriyor, materyalizmi de. ...Marksist geleneği de. Dolayısıyla diyor ki... ...her şeyi tarih, tarihselleştirme eğilimi... ...şu anı zehirliyor... ...yaşadığımız anı ve kültürel yozlaşmaya yol açıyor diyor. İnsan yaşamındaki her şeyi böyle... ...tarihselleştiren bu anlayış... ...insani ve toplumsal olan her şeyi... ...tarihe tutsak haline getirir diyor. Çünkü kendisini tarihin ürünü olarak gören insan... İçinde yaşadığı kültürün değerlerini anı sorgulamaz. Bu da insanın yaratıcılığının öndeki en büyük engeldir diyor Nietzsche. Ee, yani Nietzsche aslında dün ve gelecekten ziyade şimdinin e, öneminden bahsediyor. Şimdinin bugünün yaşamının tarihe bağlı kılınmasına karşı çıkıyor. Yani tarihle ilişkilendirilmesine. Tam tersine tarih şimdinin ve bugünün Yaşamının ölçütlerine göre değerlendirilmelidir. Yani bugün ya da şimdi tarihin ölçütlerine göre değil. Nietzsche'ye göre yaşamı tarihin içinden çıkarmayıp, tarihi yaşamın içinden çıkarmak gerekir ee, Nietzsche'ye göre arkadaşlar. Ee, çok önemli bir iddiası da şu, bilgi kuramsal, epistemolojik açıdan, tarihte bir nesnellikten söz edilemez. Çünkü tarihsel olaylar asla tek bir anlama sahip değildir Nietzsche'ye göre arkadaşlar. Tarihte aklın egemen olduğunu söylemek aydınlanmanın aslında o bakışıyla tarihe bakmaktır diyor. Nietzsche'ye göre tarihte bulunabilecek tek öz güç istencidir. Tüm tarihsel süreci yön veren şey bu güç istencidir diyor arkadaşlar Nietzsche. Pozitivizm karşıtı e, tarih felsefeleri esas olarak yorumsamacı diyebileceğimiz bir gelenekten beslenirler. Ve tarih bilgisinin epistemolojik olanağı kendine özgü yöntemler üzerinden yeniden temellendirilmelidir bu yaklaşıma göre. Ve doğal olgular matematiksel, matematiksel denklemlerle ifade edilebilir yani doğadaki ilişkiler ama tinsel olgular yani tarihle ilgili, insanla ilgili e, olgular e, matematiksel denklemlerle açıklanamazlar bu yorumsamacı yaklaşıma göre. Doğa nedensel ilişkiler kurularak incelenebilecek bir doğal olgular alanı iken tarih dediğimiz alan daha teleolojik olarak incelenebilecek yani ereksel olarak e, belli bir ilerlemeyi ve değişkenliği, dönüşümü e, barındıracak şekilde incelenebilecek tinsel varlıklar alanındır. E, örneğin dil göre insani toplumsal olana yönelen tin bilimleri, doğa bilimleri gibi e, genelleştirici bilimler değillerdir. Tekil olanı yorumlamaya eğilimlidir, anlamaya çalışır. Açıklamaya değil, işte Almanların Verstehen dediği yani anlama, ee, özellikle Max Weber'in aynı gelenekten beslenen bir e, sosyolog olarak düşünürseniz. Bu yüzden de her çağı, her tarihi kendi biricikliği içinde kavramak gerekir. Antipozitivist tarih felsefesi anlayışlarına göre arkadaşlar. Antipozitivist tarih anlayışı, pozitivizmin bilim ve tarih anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu çok açık. E çünkü... Pozitivistler bir şekilde o nedensellik zincirini, doğa bilimlerindeki o yasa benzeri ilişkileri de sosyal alana transfer etme eğilimindeydi. Antipozitivist tarih ve bilim anlayışına göre, doğa ve tarih birbiriyle örtüşmeyecek, birbirine indirgenemez olan, özce birbirinden farklı olmakla kalmayıp, Aynı zamanda birbirine de karşıt iki ayrı gerçekliktir doğa alanı ve tarih alanı. Daha doğrusu insan bilimleri alanı diyelim hadi. Doğa bilimlerinin yöntemlerinin tarih bilimlerinde kullanılması e, bu yorumsamacı hermeneutik bakışa göre uygun değildir. Doğa bilimlerinin kendine özgü nesnesiyle tarih bilimlerinin kendine özgü nesnesi de aslında birbirinden yapıca farklıdır ve aynı yöntemle incelenemezler. Antipozitivistler, pozitivistlerin matematikselliğine karşı arkadaşlar matematiksel olmayışı, nedenselliğe karşı amaçsallık ya da ereksellik, açıklamaya karşı da anlama yani fershtehen, genelliklere karşı da biriciklik gibi kavramlarla karşı çıkmışlardır. Antipozitivistlere göre tarih doğanın tersine bir defalık oluşların oluştu bir süreçtir arkadaşlar. Tekrarı neredeyse mümkün değildir. Ee, Dilte tarihsel olanın doğa bilimi yöntemiyle ele alınamayacağını ileri sürer. Ve Diltay'e göre modern bilgi kuramı tarihsel varlığı kavrayamamıştır. Oysa akıl tarihsel bir e, fenomendir. Tarihsel varlık doğal varlıktan Radikal olarak farklıdır ve açıklamaya değil anlaşılmaya, anlamaya elverişlidir tarihsel varlık. Anlamanın yöntemi de işte yorumsamadır. Yorumlama ya da işte Hermanovitik. Doğa kendi başa, başınalığında, kendi içinde bize yabancıdır. Biz onu kendi tasar, tasarım tasarımlarımıza göre aslında inşa ederiz ve onu, ona dair bilgi üretiriz diyor. Kendi başına verili bir anlamı yoktur doğanın. ...pozitifistlerin iddia ettiği gibi. Bir başka figür... ...arkadaşlar... ...Kroke, bir İtalyan... ...felsefeci. Kroke de tıpkı Dilthey gibi tarihselci... ...bir filozoftur. Ve Kroke'ye göre... ...arkadaşlar... ...tarih... ...insan tininin kendi tinselliğini... ...zenginleştirmesi... ...ve oluşturması sürecidir. Yani insanlığın birikimidir... ...belki de böyle bakmak lazım... Tin insanın ürünü olsa da insanı belirleyen bir şeydir. Tarih içindeki insanın bu tinselliğin dışına çıkabilmesi krokeye göre olanaklı değildir. İnsan bu tinselliğin içine gömülmüş durumdadır. Tarihsel bilgi şimdi de yaşadığımız bu yerden geçmişe yönelmenin ürünü olarak ortaya çıkar krokeye göre arkadaşlar ve insan insan. Tarihin dışına çıkarak, tarihi paranteze alarak düşünemez. Yalnızca yaşadığı zamanın içinden bakarak tarihe yönelebilir ve bu yüzden her tarih çağdaş tarihtir. Yani her tarih bugünden yazılır. Kroki'ye göre bugünün tini de geçmişi, geçmişe yine bugünü kavramak ve tanımak için bakar. Geçmişe kendini tanımak amacıyla yönelir. Arkadaşlar 7. üniteyle karşınızdaydım. bir başka ünitede karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın.